Kadıköy Kooperatifinden. Hoş geldin Azlan. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> ee, birazcık soğuklar başladı tabii İstanbul'da da artık. Ses kısılmaları da başladı. Şu an aslında bu bir normal sesim değil. Biraz daha <gülüyor> normal bir sese sahibim ama <gülüyor> artık şimdiden <gülüyor> özür dileyelim. Mukabele hepimiz için aynı. Aynen öyle. Ee, geçen hafta Bora, benim birlikte bu programı sunduğumuz arkadaşım Bora Kabatepe... Mustafa Alper Ülügel'le e, gıda meselesiyle ilgili bir program yaptı. Hani Hem tohumlar, yerel tohumlar, ırtalık tohumların önemi, bir yandan gıda da bağımsızlık, yerel ekonomiler e, ve gıda sistemindeki alternatifler neler olabilir üzerine konuştular. O yüzden bu hafta da e, sizi konuk etmek istedik Kadıköy Kooperatifi olarak. E, konuşmaları aslında tam başlamadan önce bir kısaca Kadıköy Kooperatifi nedir bilmeyen dinleyiciler olabilir. Bir bahsedersen çok mutlu oluruz. Kadıköy Kooperatifi doğrudan üreticiden ürün alan, geleneksel tarım yöntemleriyle üretim yapan ve aracısız bir şekilde bunu tüketiciyle buluşturan bir ağ hı hı. girişim olarak başlamıştı. Şu anda resmi kooperatif olarak da kuruldu. Hikayesi biraz daha aslında uzuna dayanıyor. <gülüyor> Bu kaç sene oldu aslında? Aktif olarak çalışıyorsunuz çünkü siz bir süredir. E, yaklaşık iki buçuk yıldır e, düzenli olarak toplantılarını yapıp e, arada paketler getiren, Hı -hı. gıda paketleri getiren bir şekliyle devam ettik çalışmaya. Ama e, öncesi e, gezi, belki hatta yakın zamanda yeniden hatırlatılan emek sineması, Hı -hı. E, eylemleri, e, kentli olmak, kent suçlarına dair e, görünürlüğün artması... Gezi'nin ortaya çıkması, Gece, geziden sonra mahalle forumları ve mahalle forumlarının içerisinden şekillenen e, gıda egemenliği meselesine dair kentte ne yapılabilir sorusunun aslında bir küçük bir cevabı olarak çıktı ortaya Kadıköy Kooperatif'e. Şu anda da aslında e, büyüyor yavaş yavaş ne güzel ki sanıyorum. Evet. Dükkan e, açıldı <gülüyor> ona da geleceğim sonra ama <gülüyor> güzel bir haber e, olarak. Peki... E, bu yerel olmanın ve e, gıdayı doğrudan üretici ve tüketici arasındaki o e, araya büyük aracılar koymadan doğrudan türeticiye aslında ulaştırıyor olmanızın e, neden bu kadar önemli olduğu ile ilgili bir e, şeyler söylemek istersin muhakkak. Şöyle ki e, Türkiye'de çok uzun zamandır zaten tarıma dair, hayvancılığa dair politikalar e, iktidar tarafından yok ediliyor. <gülüyor> evet. İşte Mera yasalarıyla e, karşı karşıya kalıyoruz. Hı -hı. Hayvancılık ölüyor. Hı -hı. Tohum yasalarıyla e, karşı karşıya kalıyoruz. E, tarımsal üretimin e, sonu getirilmeye, geleneksel tarımsal evet, üretimin... Lazım evet, lazım e, Evet, Çünkü büyük şirketlere devredilmiş. Hı -hı. Artık e, sağlıklı tırnak içerisinde Hı -hı. kullanırsak da... E, ...sınıfsal olarak e, ayrıcalıklı kesimlerin gittikçe ulaşılabilir olduğu ama e, herkesin eşit oranda adil bir şekilde üretilmiş gıdaya gitgide ulaşmakta zorluk yaşadığı hmm. bir süreçteyiz. Önümüzdeki sanırım yüzyılında en büyük meselelerinden biri olarak karşımızda hmm. e, gıda meselesi. Dolayısıyla aracısız bir şekliyle adil, temiz ve sağlıklı üretilmiş gıdaya e, ulaşmak e, kent için, kentte yaşayan için önemli bir mesele. Ee, bu tarz girişimler, kooperatifler, tüketi, türetici <gülüyor> e, ağları bu noktada gıda egemenliğine dair bir söz söylemenin ufak çabaları. Evet aslında bu noktada da gıda toplulukları çok önemli bir e, yer ediyor. Kesinlikle. Ee, Birçok yerde başladı kendi gıda topluluklarını kuran bu anlamda birleşen gruplarda oluşmaya başladı. Siz daha çok Kadıköy e, çevresindeki insanlara mı yöneliksiniz yoksa daha... Geniş bir çerçeve edebilsiniz şu an. Yani e, yerelde olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Hı hı. Birbirimize ulaşabilmek, e, karşılıklı temas edebilmek, e, sözümüzün m, ulaşılabilirliği, temas gücümüzün artması anlamında yerelden doğru hareket eden bir yapı olmak önemli. Hı hı. E, o yüzden de zaten hani Kadıköy, Kadıköy Kooperatifi bir gün... Şişli kooperatifi evet, evet. e, gibi gibi gibi e, yayılarak büyüyecek bunların da kendi içerisinde yine temas güçlerinin olduğu e, bir gıda egemenliği hareketi tahayyülü aslında. Yani aslında oradaki o yerellik meselesi çok önemli. E, belki de gerçekten yerelden bir ekonomik bağımsızlık. E, mümkün olacak. E, neticede Kadıköy aslında çok büyük bir yerel nüfus anlamında. E, burayı e, hazmedebilmek ve karşılıklı büyüyebilmek zaten çok uzun erimli bir iş. Hı hı. Dolayısıyla hani bizim kendi iç tartışmalarımızdan da yaptığımız bir şeydir. Yerelimizde olalım. Kadıköy'lü olmak değil ama Kadıköy yerelinde bir şey yapıyor olabilmenin hı hı. imkanını ortaya çıkaralım. Bu da aynı zamanda şöyle bir örnek olabilir. işte. başka bir yerde de yaptı. Yani biz eee Şişli'ye, Mecidiyeköy'e, Beşiktaş'a bir şey taşımak yerine evet. Orası kendi gücüyle bir şey yaptığında zaten biz denk geleceğiz mutlaka. Evet, doğru söylüyorsun. Peki bu e, bu tip oluşumların üreticiler nezdinde nasıl bir karşılığı var sizce. Yani siz eminim ki çünkü en yakından takip eden insanlarsınız. Direkt olarak iletişim kuruyorsunuz. Çok bariz bir e, süreci görebiliyorsunuzdur. O yüzden önemli bir soru bence. Ee, üretici için en büyük sıkıntı ürettiği ürünün e, hak ettiği değerde bir karşılığının olmaması. E, şu bir gerçeklik ki ekonomik olarak kendinizi sürdürülebilir kılmak... Hmm. E, Üretiminizi de onun hakkaniyetiyle yapabilmeniz e, evet. demek oluyor. Dolayısıyla üretici eğer ürününün karşılığını bulabiliyorsa üretim yöntemlerinden, tohumundan, ...sulama yöntemlerinden, herhangi bir şeyinden vazgeçmiyor zaten. Hı hı. E, dolayısıyla biz doğrudan temasta bulunurken üreticiyle... E, ...çeşitli sorular soruyoruz birbirimize. Karşılıklılık önemli, karşılıklı hı hı. güven ve dayanışma önemli. Şeffaflık. şeffaflık önemli. E, bu sorularımız üretim yöntemlerine dair, geri planda herhangi bir emek sömürüsünün olup olmadığına dair... ...hangi tohumu, gübre kullanıyor mu, sulama teknikleri neler gibi zincirleme sorularımız var... Ee, bu sorulara cevap e, aldıktan sonra e, biz bunu değerlendirebilecek henüz kapasiteye sahip değiliz. <gülüyor> Adını anmadan geçmeyelim. Çifti Sen bu konuda bizimle e, ciddi bir dayanışma örneği gösteriyor. E, oraya gönderiyoruz bu sonuçları. Hı -hı. Onlar da diyorlar ki evet bu üreticiyle. Çalışmak önemli. Hı hı. Ee, ve o saatten sonra artık üreticiyle çok daha doğrudan bir ilişkimiz oluyor. Üreticiye ürüne dair garanti verebilmek. Hı hı. Ee, biz sizden önümüzdeki yıl, çok örnek veriyorum, 200 kilo buğday alacağız diyebilmek. En önemli şey bu değil mi? Bu, yani o e, net cümleyi duymak istiyorlar aslında çok haklı olarak. Kesinlikle. Çünkü şeyle çok fazla karşılaşılmış. Yani böyle e, bir heyecanla... Bize biraz ürün gönderil misin deyip hmm. e, o ürün gelmiş ama daha sonra devamlılığı gelmeyince e, ürününü e, maalesef ki aracılara kaptırmak durumunda. Çünkü alıyorlar bir şekilde sonuçta. Mutlaka. Evet. Yani, evet. Hı -hı. Hak ettiğinin çok çok daha altında. Hı -hı. E, alıp bize hak ettiğinin çok çok daha üzerinde satarak. Hı -hı. Hı -hı. E, dolayısıyla siz doğrudan bir e, teminat, karşılıklı teminat. Sen böyle üretmeye devam et. Sen böyle üretmeye devam ettikçe ben senden bu kadar ürün alacağım diyebilmek üreticinin oradaki devamlılığını ve benim de kentli tüketici olarak o ürünü aynı şeyinde doğallığında hı hı. ve üretim tekniğiyle ulaşabileceğimin karşılıklı bir güvencesini vermiş oluyoruz birbirimize. Bu üreticiyi çok rahatlatan bir şey. Evet doğru söylüyorsun. Yani bir yandan da az önce söylediğin aslında değerinin çok altında veriyor ve bize o değerinin çok daha üzerinde sunulmuş oluyor ya o gıda ...ürünler hepsi. Ee, oradan şeye bağlamak istiyorum. Gıdanın şu an görmüş olduğumuz fiyatlandırılması normal mi? Yani bizim için bir süpermarkete gidip... E, ...genelde standartize olmuş fiyatlardan bir ürün almak... Hani ...bazı marketlere göre değişiyordur belki. Bir ürün almak çok basit. Yani evimizden çıkıyoruz, en yakın markete gidiyoruz. Ve çoğunlukla da e, çok üzerine ayrıntılı düşünmediğimiz sürece doğal bir pazardaki veya bu, bu tip gıda topluluklarından, üreticiden direkt alınan ürünlere göre daha ucuzmuş gibi geliyor. Şimdi bu, bu e, konuda aslında çok büyük bir yanılsama var. E, bu konuyla ilgili ne söyleyeceksin? Benim de çünkü çok kafamı bireysel olarak takılan bir şey. <gülüyor> ee, biz de paketleri getirirken en fazla karşılaştığımız sorulardan biriydi. Herhangi bir market zincirine gittiğimde bundan daha ucuza bulabiliyorum <gülüyor> buğdayı. Doğal buğday diyor. İşte Hı -hı. organik buğday diyor. Burada önemli olan şey sizin e, kimden nasıl aldığınız sorusu. Evet daha ucuza da bulabiliyorsunuz. Hı -hı. E, daha pahalıya da bulabiliyorsunuz. Ama ne kadar alanı çitledi. Hı -hı. Bunun için evet. ne kadar suyu gasp etti. E, gıda çok sınıfsal bir şey. E, yani gıdaya ulaşımın kendisi e, en azından ben öyle düşünüyorum. Sınıfsal Hı -hı. bir mesele. Hı -hı. E, organik diye gittiğimiz yerlerde adışverişimizi yaparken e, karşılaştığımız fiyatlar e, bizim bugün Kadıköy Kooperatifinde koy, koyulan fiyatların çok daha üzerinde. Hı hı. Ama baktığınız zaman güçlü e, üreticiler, büyük alanlara sahipler, büyük tarımsal alanlara sahipler ve bunun kendisi de kapitalizm içi bir şey aynı zamanda. Dolayısıyla öbür tarafa döndüğünüzde de işte büyük şirketlerin e, ürettiği ürünlere baktığınızda birincisi e, atalık tohum kullanmıyor. Hı hı. E, büyük e, meraları, hı hı. arazileri çitlemiş, hı hı. gasp etmiş oluyor. E, ve ulaşım konusunda, dağıtım konusunda bunlar büyük zincirler. Evet. Yani aslında sadece işte organik alıyorum ve sağlığımı koruyorumdan ziyade bir meselenin çok daha politik tarafını görmek. Evet, e, önemli. Çünkü evet, e, yani bir üzümü yerken iyi üzüm yediğinizi hissedersiniz. <gülüyor> Ama e, o bağın üç yıl sonraki e, durumunu görmediğinizde siz e, İyi üzüm yedim, sağlıklı üzüm yiyorum dersiniz ama hani gelecekte o üzüm zaten ulaşılabilir olmaktan çıkacak bu üretim teknikleri içerisinde. Evet, evet doğru. Yani aslında hem e, ekonomik boyutu olayın hem de yani evimizden çıkıp birazcık yürüyüp veya çok ufak bir yolculuk geçirdikten sonra bir markete girip bütün isteklerimizi alıp ertesi gün tekrar Aa, şu da eksikmiş bir de bunu alayım diyor olmak bu kadar gıdayı basitleştiriyor olmak doğru mu? Yani aslında biraz çaba sarf etmek gerekiyor bir kişinin gıdaya ulaşabilmesi için. Temiz ve güvenilir ve adil gıdaya ulaşabilmesi için adil. aslında. Evet. Şimdi kentte yaşayan insanlar olarak zaman mevhumunun içerisinde kayboluyoruz. Evet, Dolayısıyla doğru. en yakındaki markete hani çok hızlıca koşdurup alabiliyoruz. Ama bunun için bunu aşabilmek için bizim örgütlenmeye ihtiyacımız Hı -hı. var. Biz örgütlü tüketiciler olduktan sonra bir adım sonrası türetici olduktan sonra daha zaman ve mekanı ayarlanabilir. E, karşılıklı alışverişler, e, gıda topluluklarının işte o takasları, hı hı. E, ihtiyacımızı böyle şey üzerinden değil de ay şu eksikmiş gideyim alayım hı hı. yerine e, örgütlü pazarlarda, dükkanlarda, Kadıköy Kooperatifi bunlardan hı hı. biridir, BİKOP mesela bunlardan hı hı. biridir e, gidip Oradan temin etmek ve ne aldığınızı ürünün hikayesinden üreticinin hikayesine kadar gerçekten ne yediğinizi nasıl geldiğini bilerek tüketmenin onu evinize sokmanın başka bir örgütleyici yanı var. Gidip marketten e, alıp e, kredi kartımızda geçirdik çıktık evet hallettik dışında biraz daha çaba Hı -hı. istiyor Hı -hı. ama muazzam bir çaba değil Hı -hı. aynı zamanda da planlı programlı olmayı gerektirecek bir çaba Kesinlikle. aslında hayatımızın birçok noktasında olduğumuz gibi neden gıdada da olmayalım ki <gülüyor> diye ee, peki şeyde e, şu anda <gülüyor> normalde dükkan açılmadan önce satılan ürünlerin hepsi dükkana mı taşınmış oldu yoksa bir kısmı mı ya da arttı ee... mı azaldı mı genel bir çerçevesi nasıl şu an çeşitliğimiz arttı. Hı hı. Dükkan açılmadan önce belirli paketler halinde biz ürün getiriyorduk. Örneğin kahvaltı paketi, kış paketi hı hı. gibi ürünlerin belirli olduğu ve belirli sayılarda en son 350 paket getirdik ve ardından kooperatif girişimi resmi bir kooperatif olma işlerine başlamış olduk. Bu beş pakette kullandığımız ürünler birlikte çalıştığımız üreticilerle birlikte yine hareket ederek ürün çeşitliliğimizi biraz daha arttırmış olduk. Çünkü paket getirirken en büyük sorunumuz mekan sorunuydu. Nereye koyacağız bunları? Evet. Kardeş dost kafelerimiz açtılar dolaplarını <gülüyor> mekanlarını. Evlerimizi açtık uzun zaman. Yani örgütlü olmak burada bunun için yeniden önemli. Yani hani onun peşine düşmek durumundayız. Evet ben bu paketi almak istiyorum deyip de hani daha sonra bana kargo ile hmm. yollayabilir misiniz gibi. Bu çok e, e, yaptığınız şeyden kendinizi uzaklaştıran bir şey hmm. aynı zamanda. İşte o çıkıp markete gidip almakla aynı konfora hemen sahip olmak hmm. istiyoruz. Hmm. Bu öyle bir mesele değil. Bu bir arada yürünmesi gereken bir mesele. Ürün çeşitliliğimizi bunun nezdinde arttırdık. Başka yeni üreticilerle tanıştık. Ziyaretlerimiz oldu. Onlar bizi ziyaret ettiler. Ee, küçük bir dükkana sahibiz şu anda. Ee, bir adım sonrası biraz daha belki ihtiyaç e, doğrultusunda mi? biraz daha geniş bir yer olacak. Ee, ama fena değil şimdi dükkan. Geldikleri zaman <gülüyor> kendilerini idare edecek kadar ürün bulabilirler. Öyle mi? Onu da soracağım <gülüyor> birazdan. Geçtiğimiz aylarda aslında bayağı da olduğu yazın galiba ee, Çetin Durukan'ı e, daha konuk etmiştik o zaman da işte ya dükkan bakıyoruz acayip işte şeyler malzemeleri nereye koyacağımızı bilemiyoruz diye dert yanmıştı hep evet. işte umarım bulursunuz hatta buradan bir açık çağrı yapalım hani evet. belki e, hani bilen gören duyan olmuş abi Çağrıya göre e, dönüşler oldu öyle mi evet. ha, iyi var <gülüyor> oldu çok sevindim ben henüz gelip bakamadım tabii ama e, şu anda mesela bir kişinin Tek başına yaşayan veya iki, ev arkadaşlarıyla yaşayan bir kişinin gelip alışveriş yaptığı vakit e, genel tüm ihtiyaçlarını gıda anlamında, yani temel ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta değil mi? E, temel ihtiyaçları diyelim. Çünkü işte e, yemek pişirebilmek için gerekli hı. olan e, temel e, ürünler var. Zeytinyağı gibi, salça gibi, hı hı. yumurta gibi, işte e, peynir gibi e, ürünler var. Nuhut, kuru fasulye gibi. Kuru bakliyat, Huhuba'da dair 3-5 kalem ürün var. E, ve daha çok böyle e, reçeldir, nörekşisidir falan gibi. Böyle küçük küçük ürünlerle de artan çay gibi. Hı hı. E, bir adım sonramız şimdi genişledikçe e, sabun, hı. yüzey temizleyici gibi evet. e, ürünlerinde... Zehirsiz bir ev zehir olabilmek <gülüyor> için. E, ürünlerinde geldiği. E, dolayısıyla Yürü. hani geldiği zaman... Ben şey diyorum, tencere kaynatacak e, ha, şey bir var. <gülüyor> i̇yi bir tavir. Yani gelindiği zaman oraya da fiyatlar aslında bir parça daha tabii süpermarketlere göre veya herhangi bir bakkala göre fazla görünebilir ama e, mı acaba? Hmm. Hani onun... Yok, aslında değil. Ee, değil yani mi? şöyle biz da e, her defa, <gülüyor> e, her defasında şöyle bir şey yapıyoruz. Bir ürünü üretici fiyatlandırdığında e, gidip şöyle bir Tur atıyoruz. Hmm. Yani bu en uygun, ucuz marketten hı hı. işte organik e, reyonlarına kadar hı hı. bir fiyatlandırma çıkarıyoruz. Neticede e, ulaşılabilir olması, sağlıklı, adil ve e, katkısız hı hı. üretilmiş olmasının dışında ekonomik anlamda da Tabii. ulaşılabilir kılmak durumundayız. Hı hı. Dolayısıyla bu ortalamada seyrediyor fiyatlar. Evet. Yani bizim için en önemli maliyetlerden biri kargo maliyeti. Hı hı. Ee, bu ürünlere haliyle birin başına bir yansıması oluyor. Hı hı. Ama hani biri geldiği zaman bu da çok pahalıymış gibi yani spesifik bazı durumlar tabii ki oluyor. Tabii ki. Hı. Ama genel olarak fiyatlar üzerinden herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Yani yumurta Gezen tavuk ve kendi eşelenerek alınan hı hı. yumurtanın fiyatı alt üstü marketlerde ortalama ne kadarsa yine Öyle o kadar. Mi? Bunu söylemek aslında çok iyi oldu. Çünkü böyle bir genel algı var yani. Ay ama onlar çok pahalıdır, ulaşılamaz gibi bir algı var. Onu kırmak açısından çok önemli oldu. Ki zaten belli dönemlerde ürünlerin yani bir üreticinin işte zeytinyağı bu sene mesela zeytinlerde bilmiyorum tam rekolte henüz şey o belli değil, değil ama mi? o fiyat dalgalanıyor dalgalanıyor yani... ki çok normal aslında bunu ne iyi ki dalgalanıyor demek gerekiyor belki evet. de bunun şeyini yaşıyoruz tabii ki yani daha önce zeytinyağı almış birisi aa fiyat artmış Hı -hı. ya da şimdi neden ucuz dediğinde bunu açıklıyor olabilmek zaten önemli benim adıma işin en keyifli yanı zeytin hikayesini anlatmış oluyoruz çünkü hı hı. yani hı hı. E, rekortesi var fiyat değişiyor Kasım Aralık zeytin toplama zamanıdır bundan sonra yeniden belirlenir diye ve o zaman e, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyoruz aa öyle mi? Aynı standart ürünümüz değil Hı -hı. mi? Geçen sefer aldığım ürünün aynısı değil mi? Evet, Hı -hı. aynısı. Hı -hı. O zaman o işte oynamış olan küçük fiyatların sizde çok büyük bir şeffaflıkla karşılığını vermiş oluyorsunuz, açıklamasını yapmış oluyorsunuz ve o aşılabilir bir şey haline gelmiş oluyor. Evet, evet. E ne güzel. Şu anda e, dükkan açıldığı için rağbet arttı mı? Ne yönde şu an durum? <gülüyor> e, dükkan bilgisine biz... vereceğiz tabi daha da çok <gülüyor> <gülüyor> insan gelir belki. Ee, ...bizi heyecanlandıracak... ...bir artış oldu. Ee, yani şöyle ki... E, ...hafta sonları... ...olabildiğince yoğunluğu... ...hareketi oluyor. Hafta içleri... ...tabii ki insanların hani Kadıköy'de olmak... ...iş çıkışında denk gelmek falan filan gibi böyle. Ama yine de hiç kötü sayılmayacak. Bizim e, beklentimizi... ...üzerinde bize heyecanlandıracak Hı, bir aşamadayız. Ama tabii ki bunu böyle de dediğimizde şey olmasın... ...her daim orada tutabilirsek eğer devam tabii edebilecek ki, bir mutlaka. şey. Şimdi sanki böyle bir rüzgar geldi... E, ...bir ha. heyecan, hani, mahalleye yeni bir şey <gülüyor> geldi gibi... E, ...bu devam ettirilebilir olduğu sürece orası genişleyecek, büyüyecek... Hı -hı. ...daha fazla ürün getirebilecek ve Hı -hı. daha fazla insana ulaşabilecek... E, kötü gitmiyor şu anda. Aa, i̇yi ne güzel. Yani sürdürülebilir olması çok önemli tabii ki. Siz neticede oraya kira da... E, kira veriyoruz. ...bücüyorsunuz. Yani modada. <gülüyor> modada. Moda Yerini bir, bir kez daha tarifli ve adresli söyleyebilir miyiz? Hatta hiç söylemedik bir kez daha değil. E, şöyle önce tarifini geçeyim. Bu e, sırada biz bakalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tam, tam, tam. tam adresi. E, Bahariye, Caddesindeki, e, Bahariye Caddesi'nden dümdüz yürüdüğünüzde köşede e, moda sahnesi... Ahnesi vardır. O arada... ...Süreyya Operası'nı geçtikten evet, sonra... Evet, aynen öyle. Hı hı. E, oradan aşağı doğru... ...yokuş aşağı doğru kıvrıldığınızda... ...yol zaten sizi tam olarak... ...Kadıköy Kooperatifinin önüne atacak. Üzerinde şey var mı? Tabelamız bir, tabela. var. Tabela. Anne, Görülebilir güzel, bir yerdeyiz. Bakkal komşumuz var. <gülüyor> bakkal komşu ne diyor? <gülüyor> Bu durumu? E, adresi de tam olarak vereyim. Tamam. Ondan sonra bakkal komşumuzda... <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Ee, Hacı Ahmet Bey Sokak No 1 Caferah Kadıköy Hacı Ahmet Bey, Bey sokak, sokak No 1 Caferah Kadıköy No 1 Caferah Kadıköy ee, Bir de şeyi de söyle Hangi gün ve saatler açık? Hmm, hafta içleri akşam 7 ile 9 arasında i̇ş açık. Çıkışı, saati evet. Gibi. Çünkü hepimiz çalışıyoruz. Hı -hı. Ancak e, iş çıkışı biz de orayı açık tutabiliyoruz. Hafta sonu da 10'dan 6'ya kadar cumartesi Hı -hı. ve pazar 10'dan 6'ya kadar dükkan açık. Mutlaka işte bir nöbetleşe e, sistemle açık tutuyor oluyoruz. Gönüllü olarak zaten herkes... Onun altını evet çizelim <gülüyor> gönüllü olarak. Evet bu çok önemli bir nokta. Umuyoruz ki ileride de bu gönüllü sistemini daha e, yaşanabilir kılacak. Kesinlikle o ihtiyaç, çok Kesin, büyük ihtiyaç. Tabii, tabii, evet. yani bizim gibi Tüm yapılır yani... yani. Yani gönüllülük üzerine çalıştığınız her şeyde bir yerden sonra hani e, devam edilebilir, sürdürülebilir kılmak için başka organizmalara ihtiyacınız Hı -hı. olacak. Bunun için de e, tartışmalar zaten her yerde devam evet. ediyor. Mutlaka. E, e, bakkal amca mıydı? Ha, bakkal amca evet. Yaptırmadan <gülüyor> hemen onun da dedikodusunu yapalım. <gülüyor> E, dükkan tutmadan önce kendisiyle konuştuk. Yani hı hı. Hani, e, Böyle böyle hemen yanınızdayız. Çünkü bir yandan küçük üreticiyi Tabii, e, evet. destekliyoruz derken küçük esnafı ezmek gibi hı hı. E, bir pozisyona düşmek istemedik haliyle. Hı hı. E, olabildiğince olumlu karşıladı. Sizin gibi komşularım olacağı için mutlu olurum dedi. Bu bizim için gayet keyifli ve yeterliydi. O yüzden e, karşılıklı alışveriş yapıyoruz. Kargomuz geldiği zaman o kargomuzu alıyor. Biz olmayabiliyoruz ha, dükkanda. Ki, Biz gittiğimizde işte ondan küçük küçük alışverişlerimiz oluyor. O yüzden bence iyi bir komşuculuk yaşıyoruz hey, ne kendisiyle. Güzel, çok sevimli. Kendisine buradan selamlarımızı söyle. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle el sağlığı görüntü olsa el sallayacaktık bir de. Peki, e, Özlem bitirmeden böyle yapma, yapmak istediğim bir duyuru, bir bir şey konuşmak istediğim bir şey var mı? konuyla ilgili belki bir ilanınız olabilir. Şöyle e, Perşembe günleri toplantılarımız oluyor bizim Kadıköy'de. Yerine e, internetten Facebook sayfamızdan ve Twitter'ımızdan duyuruyoruz. Kadıköy Kooperatifi'nin bir katılımcısı, paydaşı olmak isteyen herkese açık toplantılar hı hı. E, ve gerçekten genişlemeye, daha da büyümeye ihtiyacımız var. O yüzden insanları perşembe akşamları toplantılarınıza davet edebilirim. Bir de tabii ki dükkana gelsinler, Evet, dükkanımızı evet, görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbete, sohbete, sohbete de olsa, sohbete de olsa e, dükkanda bekliyor oluyoruz herkese. Tamam, peki bir de son olarak e, sosyal medya hesaplarında Kadıköy Kooperatifi diye yazdıklarını bulabiliyorlar evet. size. evet. Tamam peki. O zaman e, çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler Özlem. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. E, Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Haftaya görüşmek üzere. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadeğim.